Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bütün dinleyicilerimize merhaba diyoruz. Bu programımız biliyorsunuz edebiyattan tiyatroya, sinemadan, operaya, dansa, müziğe uzanan bir program. Ve her programımızda yakından bildiğiniz gibi o alanın ünlü bir sanatçısını davet ediyoruz ve kendisinde bir söyleşte bulunuyoruz. Şimdi bu haftaki konuğumuz Türk sinemasının ünlü yönetmenlerinden, olağanüstü emek vermiş sinemaya yönetmenlerimizden Sayın Mehmet Dinler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi efendim 1928 yılında Adana'da doğan Mehmet Dinler İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Sinemaya 1960 yılında Osman F. Seden'in asistanı olarak girdi. 1961 yılında senaryosunu ustası Osman F. Seden'in yazdığı Cilali bu Zoraki Baba ile yönetmeliğe başladı. Yönetmen olarak imzasını attığı suçlu 1973 yılında 10. Altın Portakal film yarışmasında en iyi 3. film seçilirken... Filmdeki rolüyle Tarık Akan en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 70'in üzerinde film yöneten Mehmet Dinler'in filmleri arasında Cilali Bo serisi, Kara Duvaklı Gelin, Sinekli Bakkal, Ah Müjgan Ah, Ekmekçi Kadın, Adana Urfa Bankası, Zehirli Çiçek gibi pek çok film bulunuyor. 39. Altın Portakal Film Festivali ulusal uzun metrajlı film yarışmasının büyük jürisi olarak görev yaptı. Film Yönetmenleri Derneği üyesidir kendisi. Hocam tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk evet. Ee, e, sevgili dinleyicilerimiz e, Mehmet Dinler hocamızın yanında da kendisi hakkında Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle bir belgesel yapan yani Mehmet yönetmen Mehmet Dinler belgeselini e, yapan e, bu belgeselin e, kurgusunu e, ve yönetmenliğini de üstlenen. Ee, sevgili dostum Mehmet Ezici de Hocamızın yanında oturuyorlar ee, Bu ya, üçlü bir sohbet olacak ee, Umarım e, Benim heyecanım kadar sizde heyecanlandırır Şimdi hocam Filmografinize bakıyorum da Yani sayfalar dolusu doğrusu Bu sayı belgesel yapımcısına ilk önce sorayım müsaade ederseniz Hocanın e, e, belgeselini yapına göre Kaç film net kaç filmi Hocanın ben belgeselini yaptığım Yıl 82 yaşındaydı. 82 de filmi vardı. Baba bay, harikulade. Zoraki babayla başlayan... ...işte Türk romanlarını... ...en iyi filme aktaran... ...Sinekli Bakkal... ...Efendime Söyleyum Şenolası Nuri Bey... ...gibi bazı romanları... ...Türk sinemasına... ...aktarmış. Bir ton şöhreti... ...bir ton demekle yüzlerce şöhreti... ...isim yapmış. Bunlar arasında... Türkan Şoray, Hülya Koçi, Tarık Akan, Kadir İnanır, Edüs Hun, Cüneyt Arkın, İzzet Günay, Ayta Çarman. Sayamayacağım kadar çok şey var. Belgeselimizde 25 ancak şöhrete yer verebildik. İşte demin saydığım isimler bu konuşmacılardır o şeyde röportaj olarak evet. hocayı anlatmaktadırlar. Evet. Ee, hoca tahmin ediyorum şimdi kendisi bize daha Kendisi hakkında sinemaya nasıl geldi? Evet, öyle başlayacağım. Ee, ne evet. yaptı? Kendisi daha iyi. Tabii ki. Anlatacak. Evet. Şimdi hocam oradan başlayalım. Benim yer önümdeki kağıtta da o nottan başlamak varmış. E, klasik bir başlangıç ama e, bilgilendirme bakımından dinleyicilerime herhalde hoş olur. Şimdi ilk sinemaya e, demin de okudum e, Osman Feseden'in asistan olarak girdiniz. Peki o o asistanlık nasıl başladı diyeyim? Yani bir rastlantı olmadı herhalde. İşte evet, Edebiyat Fakültesinde okurken Osman da gelirdi. şeyi işte karısı da çok yakın arkadaşımızdır, kardeşimiz gibidir. Kardeşimizden bile yakındır. Evet. Çünkü kardeşle uzak oluyor. Bu fakültede aynı şeyler okumaktan şey oluyoruz, daha yakın oluyoruz. Tabii. Böyle başladı arkadaşlığımız. Osman dedi, asistan olur musun? Olurum dedim. Zaten yani istediğim bir şey. Evet. Daha önce şeyim vardı, sinema hakkında teorik çalışmalarım falan vardı. Yani büyük bir keyif oldu benim için. Tabii ki. Ama işte önce dokümanter yapacağız, Ayasofya hakkında falan derken, iş ticari sinemaya kaldı, evlenince falan da para kazanmak durumları <gülüyor> çıktı ki. ortaya. Mecburen ticari sinemayla boğuştuk. Şimdi ilk filminiz, çektiğiniz film hocam Suçlu, 73 yılında. Bu ödül alan altın portakal ödülü alan ilk filmim değil o. E, hayır, e, e, şey e, yönetmen olarak imzasını attığı <gülüyor> suçlu ha, içlerinden biri diye onu <gülüyor> e, not koymuşuz evet. <gülüyor> i̇şte film içlerinden bir <gülüyor> tabii Cilali Boyo mesela 1960 Cilali Boyo sonraki <gülüyor> baba <gülüyor> 1961 Kıyma bana güzelim 1962 Aşk karşı. O zaman 1961 mi hocam ilk filminiz? <gülüyor> galiba. Evet yani Cilali boymuş mu? Cilali Boyo zor, Zoraki baba. Ha. Peki kaç Cilali Boyo çektiniz hocam? Tam ben sayılarını pek bilemem. Ama Olursun. pek çok peş peşe çok, geldi değil mi? Çok. Şimdi çok sevgili peş dinleyicilerimiz peşe. tabii genç kuşak e, bilmeyebilir belki. Fakat e, e, yani benim kuşak ve benden önceki kuşak çok iyi bilir. O kadar ünlü bir e, film serisiydi ki Cilali bu. Yani sinemada yer bulmak bile güçtü o sıralar. Yani benim dediğim benim İstanbul'a geldiğim yıl 64 64'se demek ki ben 65'ten itibaren sinemaya gidermişim. Yani tam o yıllardan düşünün. Çok olağanüstü bir sükse yapan filmlerdi bu seri. Ve rahmetli Feridun Karakaya sanatçımız, e, çok tiyatroya da çok emeği olan, sinemaya da çok emeği olan bir sanatçımızdı. Böylece onu da kendisini de anmış olduk. Şimdi hocam, e, Mehmet tekrar sorayım. E, e, Türk romanlarından demin de sözünü ettik. E, hocanın çektiği örneği e, sevgili dinleyiciler, e, Halde adı varın Sinekli Bakkal. E, kaç yılında yapılmış hemen buradan bakabilirim onu. E, 1967 yılında hoca çekmiş bunu. 67 yılında siyah beyazdı herhalde değil mi hocam o zamanlar evet. E, yani sinekli bakkal gibi güç iddialı bir romana, e, romanı e, sinema izleyicisiyle buluşturmak başlı başına bir e, heyecan herhalde. Biraz söz edelim bu romanlardan hocam. Şimdi önünüze de bir kitap görüyorum. doktora atezi ne gibi hazırlanmış. doktora tezi ne, e, gibi, e, hazırlanmış. Doktor değil mezuniyet. Özlem Kale Hanım'ın mezuniyet tezi. Mezuniyet tezi. Onun içerisinde demin ben hocayla sohbet derken baktım. Bu e, Türk romanlarından evet. sinemaya uyarlanan bir romanları Hı. ve filmografisini inceliyor. Çok evet. ilginç bir çalışma doğrusu. Evet. doğrusu. Sizin sinekli bakkal da var orada. Evet, evet hocam. Şimdi biraz söz edelim. Yani o, e, o öyle bir teklif mi geldi sinekli bakkal? Yo da siz mi götürdünüz bu teklif? Yok teklif geldi. O, Osman şey yaptı. Ama o zaman biraz ticari durumlar bozuktu e, onun için dedik şey yaparız bir rahmetli e, bir şey vardı bize çok e, ucuz dekorlar yaptı onun için de bitirdik kışın e, Sayın Bilge diye yani onun için bir dokumenter yapmak istiyorum bir türlü beceremiyorum dekorda çekilmiş filmlerden biri evet. çok ilginç ya çok ilginç eski İstanbul sokakları geçiyordur değil mi evet yani, yani tabii eski, evler. daha kolay buluyorduk o zaman eski İstanbul sokaklarını fakat esas yani mahalli portakal sandıklarından kurdu. Bravo. Her şeyi orada yaptık. Her şeyi kış orada... Bildik. Hocam bütçeyi söyleyin. Bütçe neydi? Bütçe, bütçe bilemiyorum da... Hayır, yani komik bir rakamdı yedi, da onun evet, için soruyorum. 736 liramız vardı o sırada. Ki yani çok ufak bir para. Değil mi? Onunla yani filme başladık. Onunla devam ettik. Şimdi Ferdun Karakaya'dan sonra hocam ee, ee, yani o yıllar peşinden gelen yıllar ee, Türk sinemasının siz en ünlülerini hep ee, yönetmenlik yaptınız. E Neydi Bodan sonraki e, filmlerinizdeki ünlülerle anlarınızı? E, hep, hepsi yani bir Türkan'la o sıralar işletmelere bağlı bütün şeyler istekler. Hı hı. Onun için Türkan'la 15 gün çalışırız 17 gün çalışırız o biter. Arkadan Hülya ile başlarız. Arkadan Fatma Girikle başlarız. Onların hareketleri gayet kısıtlı. Ben de artık e, şey yapardım. İlk, ilk gün Hülya'ya Türkan'cığım şöyle gel. Türkan'cığım böyle gel. Peki at Fabi o da takılırdı. <gülüyor> <gülüyor> Türkan kızardı. <gülüyor> Ona tersi olduğu zaman Hülya'cığım gel derdim. E, Fenalda kızardı Türkan. <gülüyor> Şaka yollu tabii. Evet evet çok güzel hocam. Tabii bu şeyde Filiz Akın da var. Filiz Akın oh, da. Filiz, Filiz hanımla az çalıştık. Çünkü o dört o... yapraklı yonca'yı tamamlamış bir yönetmendir. Yani dört <gülüyor> hanım star. <gülüyor> <gülüyor> o dört hanım star'ı hoca çalıştırmış ve dört hanım star'la başarılı filmler yapmış yönetmenlerden biri. Televizyon dizileri var iki tane. Evet. Şenol Asın, Nuri Bey. Ee, bu şeyin Nuri Bey tahmin ediyorum Muzaffer Yüzgü'nün hikayesidir. Ondan sonra bekarlık sultanlık mı diye bir dizi televizyon dizisi daha var. Bunları tahmin ediyorum o zaman e, TRT'ye yapılmış diziler TRT'nin ilk dizilerini yapan ustalardan yine... Birisi Mehmet Dinler. Ya çok çok çok önemli filmler doğrusu. Tarık Akan işte Suçlu filminizde demin söyledik hocam dinleyicilerimiz için. 73 yılında 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu seçilmiş. Sizin Suçlu filminizde Tarık Akan da bu filmde rolüyle almış bunu. en iyi 3. film seçilmiş. Yani bu Suçlu'dan biraz bahsedelim isterseniz hocam. Çok zaman geçtiği için pek bir şey yapamıyorum doğrusu. Devamlı film çektiğimiz için suçluk da bir tanesi. Bir şey Anladım. daha söylemek istiyorum. <gülüyor> Tabii, Süleyman Turan diye bir aktör abimiz, gazeteci abimiz var. Süleyman Turan Mehmet abinin setinde evlenir. gerdeğe girer. gerdeğe girdiği gün kadının yat yatağından alınıp sete götürülür ve bir dayak sahnesi çekilir ki bir daha yatağa dönemez. <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. İşten Belgeselde Sırp bu var der. mı bu? Ya, yani Sü anlatım olarak Süleyman var. Süleyman Bey anlatıyor. Ha, Süleyman, Süleyman Turan, Turan anlatıyor. anlatıyor. Evet, evet çok güzel. Ee, e, Tarık Akan kaç film yaptınız? Hatırlıyor musunuz hocam? E, i̇lk... ilk Ilk, filmlerini, ilk üç filmini ben yaptım. Siz yaptınız ama değil mi? Sonrası, evet. Sonra hatır, hatırlayamıyorum. E tabii bir tabii de, ondan sonra. Bir i̇lk yemiştim. üç filmini bir de Ertem Eğilmez'e filme başlayacaktı. Aman acele ediyorduk yetiştirelim. Hani ben de istiyorum Tarık Akan şöhret olsun diye ama yani dedim olacak bu çocuk becerecek bu işi. Ya, çok kararlı biçimde de hakikaten evet. çok doğru bir yere geldi. Hakikaten kararlı bir duruşlar. Ama ilk, ilk başlarken... <gülüyor> İşte ...elbiselerini falan gittik... ...Vakko'dan ben aldım... ...ben biraz berdüş adamımdır... <gülüyor> ...aldırmam... ...karım alır bana yiyeceğim şeyleri... Gittim Tarık'ın her şeyini hadi kollarını uzattık. Bilmem ne yaptırdık falan dedim. Vallahi karım duysa boşayacak beni derdim de gülerdi Tarık. Ya, ya. <gülüyor> ben kendine elbise almazken <gülüyor> e dedim o iş icabı tabii. Tabii canım tabii tabii. Tabii, tabii Tarık Hakan o zaman bir mecmuanın yarışmasında birinci kazanmıştı gelmişti ama... ama hiç tanımıyordu seyirci evet, tabii onu. Evet tabii yani o uzun boylu falan diye de şeydi yani şey olmadı bir türlü. Edison'la... 15'e yakın film. Evet. Öyle en herhalde. çok Edison'da çalışmış. Türkan evet. Şoray'la da ben 16-17 film oldu Türkan herhalde. Türkan Şoray'la da 16-17. Evet. Ben her ikisiyle de görüştüğüm için. Cüneyt Arkın var bu arada. Cüneyt Arkın da o zaman romantik yönlerden Yani böyle evet. havada açıp mızra bir mızrakla 37 kişiyi vurmuyor. Evet. Ee, fakat çok jön olarak çok şeydi. Yani böyle ilk... ...gelip de kibar jönlerden, güzel adamlardan biriydi... Hı -hı. E, ...romantik filmlerde oynardı... ...hoca'nın o da çok filmlerinde... ...oynadı... Evet, ...değil mi... ...Süneyt Arkın... ...sevgili dinleyicilerimiz... ...şimdi e, söz ettiğimiz e, sanat, sinema sanatçılarımızın... E, ...Mehmet Dinler... ...yönetmen Mehmet Dinler hocamız üzerine... ...söylediklerini de... E, ...sizlere dinleteceğiz... Tarık Akkan, Cüneyt Bey, Efendi Kansuray, Şoray. Katerinanlar, Tarık Akan, evet Hülya Koçyiş, bunların anlatımlarından da bölümlerse dinleteceğiz. Elüsun Murat Soydan falan çok yani o, çok insan var. Ha, şimdi hocam e, Mehmet Eci yanınızda oturuyor, e, size de asistanlık yaptı, değil mi hocam? Evet. E, onlar oradan biraz söz edelim, yani e, yönetmeniyle asistanlığı. Yan yana getirmişken Çünkü e, sizin hocalığınızdan Ardından siz ne derler El verince yol açınca e, Mehmet de epey bir film yaptı e, Türk sinemasına e, Ondan sözlerim nasıl e, ezicinin asistanlığı nasıldı hocam o Acemiliğinden başlayalım bunun Yok gayet iyiydi e, Esas aktör de orada Bizim e, şey, Asistan Bir iş çıktı Ben gitsem, gitsem de kıvranıyor Mehmet neydi tam unuttum onu söyledim. Rahmetli oldu şimdi. Tabii dedim git. Mehmet'i dedim Mehmet sen gel şeye. Ee, ne olacak rolüm? İdare ederiz canım dedim. Hani, idare, Benim rolümü kuşa çevirdiler. <gülüyor> Kapıdan bir giriş çıkış aldılar. Haricilerde baştan sona kadar varım. Dahilide bir giriş çıkışım var o kadar. Ee, onu da söyleyeyim. Hoca ee, bazı fikirleri kabul edebilen Türk sinemasındaki ender yönetmenlerden biri. Yani bir yardımcısı ona bir fikir söylüyorsa kabul eder ve onu yapar. Başka hoca, başka hocalara yaptıramaz. Evet. Yapar. Fakat bu yardım edip de yapma işi fazlalaştığı zaman hadi oğlum sen reysör oldun git artık der. Evet, yani yani? E, çünkü devamlı çünkü devamlı yardım almak hocanın da şeyidir yani Eski pardon eski bir anım hatırıma geldi. E, film çekiyoruz ama çok eski. Vay, vahiy abi falan hep beraberiz. E, belki bir sahne çekeceğim ama tabii üst üste bir sürü şey çekiyoruz, çalışıyoruz. <gülüyor> yani her şeyi birden hatırlamamız pek mümkün olmuyor. Cemil Paskap vardı. E, Kemal filmin has adamıdır ama çok duyarlı bir çocuktur. Evet. E, bu Cemil bir şeyler bana da duyurarak bir şeyler söylüyor. Dedim çocuklar dedim Cemil'in çok güzel bir fikri var. Bir dakika bir iki ışık değişikliğiyle onu onu çektim. bayağı bir akşam demiş, başımıza yönetmen diye bir herif getirdin. ...kendi çekeceği şeyi bırakıp Cemil'in söylediği şeyi çekiyor. Böyle saçma şey mi oldu diye akşam beni şikayet etmiş Osman'a, Osman sedene Osman, Osman da bana anlatıyor, ben de güldüm. Dedim, o daha iyiydi, daha uykundu, onu çektim dedim, ne olacak? İşte bu kadar, işte bu kadar hocam. O önemli, filmin güzel çıkması yani. Tabii ki, tabii ki. Evet Mehmet Eccim. Vallahi artık hoca hakkında söylenecek çok şey var. Bizim de süremiz kısıtlı galiba. Peki yeni projeler var mı hocam onu sorayım bu arada ben yeni teklif yeni proje ya da düşündüğünüz ya da işte şu aralar biraz dinlendim bir çalışma bana iyi gelir dediğiniz bir proje var mı acaba? Yani çok çok beğendiğim çok hoşuma giden bir şey olursa ancak ve tabii yani yetişme tarzımızdan dolayı muhakkak ticari başarısında göz önüne alarak yani muhakkak ki. iş yapmasını. ...şey yaparım... ...düşünürüm... planda olur... ...onun için yani... ...pek bulamıyorum öyle bir şey... Yani ...bulursam isterim yani... ...anladım... ...peki... ...gerçi proje olmadan... ...sorulabilir mi bilmiyorum ama... ...diyelim ki öyle bir heyecanlandırıcı... ...size heyecanlandıran bir proje geldi... ...burada... ...söz aramızda... ...kimi... ...hangi aktörü... ...aktrisini oynatmak... ...geçer aklınızdan... ...bu çok... ...yani... ...ön, ön şey yani... ...imkan böyle bir... ...yani her projeye göre... ...aktör, artist... ...aktris şey olacağı için seçimi e olacağı doğru, için doğru, hiç yani buna cevap vermek mümkün Ta değil. Doğru, o da doğru ve kimseyi de daraltmayarım ayrıca da. Yani ni niye e, sadece şu isimleri saydır demesinler hocam için? Evet, o doğru. Filme göre oyuncu seçilecek elbette ki. Evet. E, şimdi senaryosunu yazdığınız filmler de var hocam. İntikam yemini 1969'da, Solan bir yaprak ki 1971'de, Cilali İbo Texas Fati 1971'de. Bu senaryo yazmaları senaryo devam etti mi yazarız ardından hocam. İşte biz ancak sette sıkış çok sıkışırsak senaryo yazarız Çünkü <gülüyor> Senaristler devamlı getirirler, yaz, yetişmez devam ederiz. Yani onun için pek senaryo yazarlığım pek sayılmaz. Ondan sonra her istediğimizde yapamıyorduk. Bir takım bir takım şeyler nalınlar falan falan gibi bir sürü şey yapmak istedim olmadı. Necati Cuma'nın nalınlar mı? Hı? Necati Cuma'nın nalınlar mı? Evet. Ne kadar hoş bir şey olurdu. Ya yani. olmadı yani böyle çok şeyler müsait değil. Güzel bir, var bir proje ama... vallahi çok hoş olurdu. Yani. Evet. Ki onu Kenterler ikinci üçüncü kez sahneldikler zaman sanıyorum bundan 20 yıl 25 yıl önce onu müzikal yaptılar hatta. Ya, yani ya. yakışmıştı ona da yakışmış ya. hakikaten. çok hoş. Ben hep biraz komediye kaçan şeyler yaparım. Evet. Ya, biraz yumuşak bir de insanların eğlenmesi şeydir hani gönül rahatlığı olsun seyrederken hı hı. onu çok isterim onun için hep komediye kaçırım iş çok sert şeyleri sevmem zaten fazla cinayetler bilmem neler böyle devamlı şimdiki şeyler de ama işte onlar tabi çok ilgi çekiyor tabi maalesef evet evet hocam özellikle televizyonda dizilerindeki şiddet filan da doğrusu konuşulmaya değer. Şimdi Türk sinemasını ben kendi adıma bir yurttaş olarak, bir sinema sever olarak, e, özellikle Yeşilçam sineması, benim üzere bütün Türk insanların üzerinde çok büyük etkileri oldu kuşkusuz, bir kitle e, sanatı, e, hep bir uygarlığa davet vardı, kardeşliğe, paylaşmaya, hep iyi niyet, çatışma olsa bile sonunda bir barış mutlak illaki gelir, yoksuldur fakat sevgisi gönüller dolusudur. Paylaşmayı bir arkadaş çevresi vardır çoğu zaman e, o filmin kahramanının, onlarla iç içedir, e, aileyi yüceltir, e, kutsar hatta onu. E bunlar çok olumlu şeyler, ne, ne kadar güzel yani, e, duyguyu ön plana alır. Ya bunlar alkışlanacak nitelikler doğrusu. Ne dersiniz hocam? Çok güzel teşhisleriniz çok doğru. Hani öyle yani hep severek isteyerek yapılmış şeyler. Onun için halkın da hala sevdiği eski Türk sineması. Evet. Bu yüzden zannediyorum. Evet. Yani televizyonda kimi zaman veriyorlar eski filmleri. Valla yani tadına doyum olmuyor desem yeridir. Bence dünyada en iyi aşk filmlerini Türk yönetmenleri çekmiştir. Çünkü genç kuşaklar eleştirmelerine rağmen bu filmleri seyretmek... Me, e, mecburiyetinde kalıyorlar ve seyrediyorlar. Hala seyrediyorlar. Tekrar tekrar oluyor, evet. bir daha seyrediyorlar. Evet. Ne o İstanbul'u bulmak, ne o aşk hikayelerini bulmak, ne de o aşk hikayelerinin ansamblisini yakalamak, ancak eski e, bizim Türk sinemasına ki usta yönetmenlerin işi, dünya sinemasından bence aşk filmlerinde en önde Türkiye'dir. Bravo, bravo. Çok güzel. Katılıyorum buna doğru. Siz ne dersiniz hocam? Öyle bizim Türkan, çektiğimiz Türkan Şoray filmleri Mısır'da başka isimlerle oynattılar. Oradan Amerika'da bütün başka isimlerle hepsi tekrar tekrar yapıldı. Tekrar tekrar oynatıldı. Ya ya bu, bu da alkış Yunanistan bir Yunanistan'a gitmiştir. Bunlar hep kan Kanada'ya gitmiştir. Ve sizin haberiniz olmadan gitmiştir çoğu. Bunlar dışarıdan yurt dışında da bunların telifi alınmamıştır. Hala telif hakları Türkiye'de yerleşmediği için de ...orada havuzda biriken Türk filmleri, e, telifleri hala o havuzlarda durmaktadır. Ama bizim hükümet o havuzlardan o parayı almanın yolunu bir türlü bulamamış. Yazık ya, yazık yani. Vallahi yazık ya. Peki bir Kültür Bakanlığı'nın bu konuda bir girişimi olamıyor mu hocam? Bu telif haklarını... Bilemiyorum doğrusu. Değil mi? Değil mi? Nereden üzerine Bir toz dernek kurdurdular. O dernekler hala telif haklarını alacağız gibi bir hareketler yapıyorlar. Fakat hiçbir şey yapıldığı yok. Boş bence uğraşılar... Telif üzerine hükümetlerin gitmesi gerekir. Yoksa derneklerle olacak iş değil. Yani dernek telif haklarını... Tabi koruyacak o güce sahip değil. Bu devlet işi. Tabi doğru haklısınız. Sevgili dinleyicilerimiz şimdi yönetmenimiz Mehmet Dinler hakkında bakalım sanatçıları neler demiş. Şimdi Türkan Şoray'ı dinliyoruz. Ardından Hülya Koçit, ardından Tarık Akam. Bakalım neler demişler. Sevgili Mehmet Dinler Bey'le şöyle bir düşünüyorum da, benim daha sinemadaki böyle acemelik dönemlerimde, çıraklık dönemlerimde diyeyim, de film çekmişiz, ama Ondan sonra da e, herhalde benimle çalışmaktan memnun kalmış ki, daha sonra e, birçok film çektik. Ve benim sevdiğim filmler, e, mesela Melek mi Şeytan mı, Ekmekçi Kadın, çok e, usta bir yönetmendi. Yani şeyi e, o Yeşilçam kurallarını çok iyi bilen, özümsemiş, seyircinin nasıl bir film istediğini bilen bir yönetmen. Ee, yani o dönem e, ticari sinema daha ön plandaydı. E, hem onu göz önüne alarak hem de e, kaliteden öden, ödün vermeden nitelikli e, seyirci etkileyici filmlerdi onlar. Halen zaten e, o filmler televizyonda oynadığı zaman arasında Mehmet Bey'in de çektiği filmler var. Hala seyirci hala bugün e, istediği o duyguyu buluyor, seyirciyle buluşuyor. Sette çok güzel anılarımız var, çok yumuşacık bir yönetmendir. Hep güler yüzlüdür hep hat <gülüyor> anımsadım hatırladım Onun setteki e, oyuncuya sağladığı kolaylık. E, yani onun setine ben çok rahat ederdim. E, Kendisinin yani... Belki geçmiş bir teşekkür olacak ama mesleğimde, kariyerimde çok önemli rolü olan insanlardan biridir. Bu çektiği güzel filmlerle. Kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Yani bizler sinemada bir yere geldikse bunda yönetmenlerin çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Onlardan birisi de Mehmet Dinler. Onun için Kendisine buradan bütün kalbimle, bütün kalbimle e, teşekkür ediyorum e, bizlere katkısından dolayı, yani bir Türkan Şoray'a katkısından dolayı. Mehmet Dinler, Türk sinemasının, Yeşilçam'ın o en parlak, en verimli yıllarında çok fazla film üretebilmiş, e, Aynı oranda da tevazuunu korumasını bilmiş, her şeyden önce insan olmayı seçmiş, gerçekten çok değerli bir dostum, onu hep sevgiyle anıyorum. Her fırsatta da bir araya gelmeye çalışıyorum çünkü onun sohbetine gerçekten doyum olmuyor, onun içindeki o insan sevgisiyle bu filmlere hayat verdiğini düşünüyorum. Ben ilk tanıdığım zaman daha henüz Osman Sede'nin asistanıydı. Birlikte asistan olarak bir film yapmamıştık ama hemen akabinde onun ilk Doktor filmlerinden mi? birinde yönetmenim olarak karşılaştık. Benim üzerimdeki en büyük etkisi eşine olan büyük aşkıydı. Çok büyük hayranlığı ve zaafıydı. Eşi de kendi gibi çok entelektüel bir hanımefendiydi. Onu çok erken kaybetti. O büyük aşk hiçbir zaman bitmedi. O günden sonra e, Mehmet abinin o çok neşeli, çok güler yüzlü haline pek rastlamadım. Ama onu hayata bağlayan sinema oldu. yönetmesi yazdı, yazmasa izledi. Mesleğinin hep içindeydi. Meslektaşlarına hep sahip çıktı. E, ve dost oldu. Mehmet Dinler abim 1971 yılında ilk filmimin yönetmenliğini yaptı ve kendisiyle orada tanıştım. Benim boyumda e, inanılmaz akıllı, zeki bir insan ve benim ilk filmim e, o zaman 20 yaşlarındaydı falan. Hiç oyunculuğu bilmiyorum, oyunculuğun ne demek olduğunu bilmiyorum ve sete geldim sabahleyin ve burnum kırık bir, bir gün önce kavga ettim ve burnumu kırdılar böyle şiş. Ee, ve elim ayağım titriyor. Ee, Mehmet abi müthiş soğukkanlı, ee, her şeyi büyük olgunlukla karşıladı. Ee, yapacak hiçbir şey yok. Kameraman Foti Hidridis, ee, müthiş bir kameramandır. Ve e, peki Tarık dedi o zaman hiç telaş etme, ee, biz bunu ışıklarla e, halledeceğiz. Işıklarla halletmenin ne demek olduğunu dahi bilmiyorum kameraman beni rahatlattı. En çok Mehmet abi beni çok fazla rahatlattı. Çünkü hatırladığım kadarıyla bir de bir şey oynuyorum. Piyanist oynuyorum. Yani piyanonun başında piyano çalacağım ki ne bir prova yapmışım ne böyle ellerim piyanonun üstünde gezmiş. Bir, bir felaket mi benim için. Bu felaketi çok hoş bir resme ki burnumun o kalın kırık olmasına rağmen inanılmaz bir resimle ve oyunculuk demeyeyim ama böyle oyunculara yakın bir hareketlendirerek beni ilk filmim piyasaya çıktığı andan itibaren müthiş bir şöhrete kavuştum ve tamamen Mehmet abi'nin burada çok büyük çok büyük katkısı vardı. Böylece programımızın sonuna geliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim. Ve Sayın Hocamıza Mehmet Dinler'e çok teşekkür ediyorum. Hocam hoş gelmişsiniz ve çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Estağfurullah efendim ben teşekkür ederim. Ve arkadaşım hocanın da asistanlığını yapmış sinema yönetmenlerimizle. Mehmet Eczi dostuma da teşekkür ediyorum katıldığı için. Teşekkürler teşekkür Mehmetciğim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Sanat ve Sanatçılar hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.